Rızk olarak onlara bahşet. Bakara suresi 126 Çünkü arkadaşlar korkunun olduğu bir yerde insanlar yeme ve içme nimetinden hür bir şekilde faydalanamazlar. Korku ve kargaşanın olduğu yerde yollar kesilir. Böylece erzaklar da ulaştırılamaz. Bu yüzden İslam yol kesenlere şiddetli cezalar öngörmüş. Ve İslam Zorunlu olan şu beş şeyi koruma altına almıştır. Din, can, akıl, ırz ve mal. Bu beş şey korunma altındadır. Ve İslam her kim bunlar hakkında sınırı aşarsa sınırı aşarsa tavizsiz hadler yani cezalar getirmiş ve uygulamıştır. Şimdi bu beş zorunlu şey, bunlar Müslüman kişiler hakkında da olsa veya kendilerine ahit verilmiş, söz verilmiş, güven verilmiş gayrimüslimler hakkında da olsa değişmez. Bu beş şeyin muhakkak korunması gerekmekte. Şimdi herkesin şunu bilmesi elzemdir, gereklidir. O da idarecilerin zulmüne sabretmek. Yöneticilerin zulmüne sabretmek Arkadaşlar bu selefin Sahabe ve sahabeye tabi olanların metodudur Menhecidir yolu budur Eğer sabredilmezse ne olur biliyor musunuz Kan gövdeyi götürür İnsanlar öldürülür Namusa lekeler sürülür Ve insanların malları da talan edilir Tarih bununla ilgili ibretlerle doludur Yakın tarihe baktığımız zaman herhalde 10 sene kadar önce Somali'de yaşananların aslında ibret olması gerekir. Müslümanlar şer ve kötülüğü her yere yayılan idareciye karşı ayaklanırlar. Ayaklanırlar ve nihayetinde milyonlarca Müslüman ülkeyi terk etmekle karşı karşıya kalır. Zulme sabır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Müslimin sahihinde rivayet ettiği ahir zaman fitnesinin zikredildiği hadiste Huzeyfe hadisinde Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Benden sonra bir takım devlet başkanları olacak ki benim getirdiğim hidayetle hidayetlenmeyecek ve benim sünnetimi sünnet edinmeyecekler onlar arasında öyle bir takım insanlar kıyam edecek ki onların kalpleri beşer yani insan cismi içinde bulunan şeytanların kalpleridir der bu sefer Huzeyfer radıyallahu anhu şöyle der eğer ben bu devre erişirsem nasıl hareket edeyim deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur devlet başkanını dinleyip itaat edersin Sırtın dövülse, malın alınsa da dinle ve itaat ettir. Şimdi bu nebevi emrin iyi bir şekilde düşünülmesi gerekir. Çünkü bunda hem güvenin sağlanması vardır, hem de geriye kalmış olan hayrın, geriye kalmış olan hayrın korunması söz konusudur. Bu peygamberin emrini aleyhissalatü vesselamın bu emrini Ebu Zer el gifari alır Ve fitne kapısının Açıcısı olmaz İbni Ebi Asım'ın Sünne adlı kitabında gelen Sahih rivayetli bir Sahih senetli bir rivayette Ebu Zer Rebze'ye Doğru yola çıkınca Irak'tan gelenler Le karşılaşır Şöyle derler ona sana yapılanlar bizlere ulaştı. Sancağını çıkar, istediğin yerden insanlar sana gelir. Bu sefer şöyle der onlara: "Ey İslam ehli, yavaş olun. Yavaş olun. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini işittim. Benden sonra sultan olacak. Onu güçlendirin. Her kim onun zilletini isterse İslam'da bir gedik açılır."dir şimdi birisi şöyle diyebilir idarecilere iyilikte itaat etme ve onlara onların zulmüne sabretmeye dair birçok hadisi şerif vardır bunlar haktır doğrudur ama bunları bütün İslam ülkelerindeki idareciler hakkında kullanmamız ne kadar doğrudur ha, zulme sabır var fakat yani biz hepsine mi sabredeceğiz çünkü zamanımızdaki idarecilerin işte yani dendiğine yani o şekilde bir şüphe var. Zamanımızdaki idarecilerin geneli İslam dışıdır. Dolayısıyla onlardan ne işitiriz ne de onlara itaat ederiz. Birakis onlara karşı huruç etmemiz ve onları bulundukları yerden izale etmemiz gerekli, üzerimize gerekli bir görevdir derler. Şimdi buna cevabımız şöyle olur arkadaşlar. Bu hüküm yani bütün İslam... Ee, idarecilerin kayıtsız şartsız Hepsinin İslam harici olduğu Hükmü mutlak olarak Bu şekilde vermeniz Hepsi İslam dışıdır demeniz Bu doğru değil Her neyse biz Bu hükmü kabul ettiğimizi Varsaysak yani Desek ki farazi Olarak sizin söylediğiniz Doğrudur hepsi İslam dışıdır Böyle olduğunu kabul etsek dahi bu hiçbir zaman fitneyi körüklemeyi gerektirmez. Çünkü idarecilerin küfrü ile, idarecilerin İslam dışı olması ile ülke ve halkları fitne ve belalara sürüklemek aynı değil. Şöyle sorsak, desek ki fitneyi alevlemek kafir bir yöneticiyi Müslüman yapmakta mı acaba? Fitneyi alevlemek, faciri takva sahibi mi yapıyor? Yani günahkarı takva sahibi mi yapıyor? Yoksa belayı daha da mı arttırıyor? Yoksa mazlumun zulmüne daha fazla mı zulüm katıyor? Fitneyi alevlen, alevlendirdiğimiz zaman dinimizi daha iyi mi yaşamaktayız? Böyle bir durumda zillet altında kalan fitne alevlendiği zaman zillet altında kalan kafir ve günahkarlar mı? Yoksa zillet altında kalanlar bugün de müşahede ettiğimiz gibi Müslümanlar mı? Sonra günahkarların ve kafirlerin şer'an cezası bu mu? Bu şekilde mi verilmesi gerekiyor? Şimdi bu geçen 50 seneden hepimizin istifade etmesi gerekir. Değişik İslam topraklarında hükme varma amacı ile yapılan bu suikast, olayları, patlatma olayları tefcirat, tefcir olayları şer ve kötülüğü, zulüm ve baskıyı kaldırdı mı azalttı mı acaba? Adaletli olarak bakan insaf gözlüğüyle bakan şunu görür. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yönteminin dışına çıkan grupların hiziplerin, cemaatlerin hükme ulaşma yolunda gösterdikleri siyasi ve güç kullanma yolu Müslümanlara kötülükten başka hiçbir şey getirmemiş. 50 sene boyunca. Mazluma zulüm daha da artmış. Münker, kötülük daha da iğrenç bir vaziyet almış. Büyük Rabbani alim İbnül Kayyım el ya bakın şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Münker'in inkarını zorunlu kılmayı, ümmetine kanun kılmıştır ta ki münkerin inkarı ile yani kötülüğün inkarı ile Allah ve Resulü'nün sevdiği şeyler gerçekleşsin eğer münkerin inkarı bakın iyi dinleyin eğer münkerin inkarı daha büyük bir münkeri gerektiriyorsa bu iş Allah ve Rasulüne sevimli olmaz bunun örneği biraz sonra girecek Böylesinin inkarı caiz değildir. Velev ki Allah o münkeri sevmiyor olsa ve onu yapanları onu yapanlardan hoşlanmasa bile der. Böyle bir durumda münkerin inkarı caiz değildir. Bunu örnek olarak devam eder İbnül Kayyim Yöneticiler ve valilere karşı huruç ederek inkar etmek örnek olarak verilebilirdir. Bu huruç yani bu çıkış yöneticilere ve valilere emirlere karşı silah kullanılarak çıkış kıyamete kadar der her türlü kötülük ve fitnenin esasıdır der İbnül Kayyım El Cevzi'yi ve her kim İslam hakkında ceryan eden devam eder İbnül Kayyım İslam hakkında ceryan eden küçük ve büyük fitneleri düşündüğünde bu esasın zayi edildiğini görür münkere sabredilmediğini görür münkerin izalesi istenmiştir yani münkeri kötülüğü ortadan kaldırmak istenmiştir ama bu iş daha büyük bir kötülüğe sebebiyet vermiştir der. Sonra bir takım örnekler verir asr-ı saadetten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi Mekke'de kötülüğün, münkerin en büyüğünü görüyor. Yani putlara ibadeti görüyor ve bunu değiştirmeye gücü yetmiyordu der. Yüce Allah daha sonra Mekke'yi fethetmeyi nasip etti ve daha sonra Mekke İslam diyarı oldu der. Daha sonra başka bir örnek getirir İbnül Kayyım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi değiştirip onu İbrahim aleyhisselamın bina ettiği temelleri üzerine iade etmeyi azmederdir. Biliyorsunuz Bukhar'da gelen rivayette Allah Resulü'nün böyle bir azmi vardır. Bukhar rivayetidir. Çünkü e, peygamberlik öncesi bir sel sebebiyle Kabe yıkılmıştır. Şeyin Mekke ehlinin nafakası az gelmiş ve Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği temeller üzerine bina edememişler. Dolayısıyla Hicru İsmail'i dışarıda bırakmışlar. Kabe'nin iki kapısı vardı. İnsanların birinden girip diğerinden çıktı. İlk kapısı vardı ve kapı da alçaktı. E bunlar bir kapı yaptılar ve yüksek yaptılar. İstediklerini sokup istemediklerini sokmuyorlardı. Şimdi Allah Resulü Kabe'yi değiştirip onu İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği temelleri üzerine iade etmeyi tekrar azmedince ama daha büyük bir mefsedenin vuku bulması korkusu. Onu bundan men etti. Halbuki buna gücü vardı. Yani Kureyş'in buna tahammül edememeleri. Peygamberlik gelmeden önce dahi neydi Kâbe? Muazzam bir, mukaddes bir yerdi değil mi? Müşriklerin etrafında tavaf ettikleri, hacıları orada karşıladıkları ve kendi e, düşüncelerine göre, inançlarına göre e, yani kulluk ettikleri bir yerdi. İşte Kureyş'in buna tahammül edememeleri, İslam'a girme zamanlarının yakın olması. Allah Resulü'nün Ayşe Validemiz'e söylediği bu. Kavminin İslam'a girmesi yakın olmasaydı der. Yani yeni küfürden çıkmış olmaları korkusu dolayısıyla Allah Resulü tekrar iade etmeyi bırakır. Bu yüzden der İbnül Kayyım bu örneği getirdikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idarecilere karşı el kullanılarak inkar etmeye izin vermemiş çünkü bu inkara karşı daha büyüğü doğacaktır der. Tarih bunlarla doludur. İbret almak isteyen tarihi okusun arkadaşlar. Ve daha sonra şu örneği getirir. İslam şöyle demiştir der. Ben ve arkadaşlarım Tatarlar zamanında onlardan bazılarının yanından geçerken Tatarlar biliyorsunuz doğudan gelmiştir bütün İslam ülkelerini hemen hemen hepsini e, işgal edip talan etmişler. İnsanları öldürmüşler, Namusa, e, namuslarını lekelemişler, ne cami bırakmışlar ne kütüphane <gülüyor> bırakmışlar ne köy ne kariye ne de şehir bırakmışlar. Herhalde Şam'da olacak. Ben ve arkadaşlarım Tatarlar zamanında onlardan bazılarının yanlarından geçerken içki içiyorlardır der Şeyhülislam. İçki içerken ben ve arkadaşlarım yanlarından geçiyorduk. Yanımdakilerden biri onları kınadı, eleştirdi ve inkar ettiler. Yani niye içiyorsunuz? Siz veya İslam'a girdiğinizi iddia ediyorsunuz. Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Niye içki içiyorsunuz? Deyince Şeyhülislam ben o kınayanı kınadım eleştirdim. Yani sus karışma onları dedim. Ve şöyle dedim der. Allah içkiyi haram kılmasının sebebi Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoyduğudur. İçki ise onları yani o Tatarları insanları öldürmekten ve nesli esir almaktan ve malları talan etmekten alıkoyuyor. Bu yüzden onları bırak. Çünkü eğer içki içmezlerse ayık olurlarsa gidecekler Müslümanları öldürecekler. Bu halde olmaları daha evladır. Evet arkadaşlar alimlerin delillerle donanmış bu sözleri bizleri düşündürmesi gerekir. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de münkerlerin kötülüklerin en büyüğünü görmesine rağmen değiştirmemesi sözü İbn-i Kayyım'ın yani buradaki münkerden kasıt şüphesiz putlara olan kulluk, taşlara olan kulluk, bu ise apaçık, hakkında ihtilaf olmayan bir şirk, bir küfür. Buna rağmen o günlerde Rasul Sallallahu Aleyhi sellem bunu değiştirememiş çünkü Müslümanların bunu değiştirecek güç ve kuvvetleri yoktu yahut güçleri zayıftı. Ve bu daha büyük bir kötülük ve fitneye sebebi sebebiyet verebilirdi. Bütün bunlar, bütün zikrettiğimiz örnekler Münker'in yani kötülüğün değiştirilmesinin kudrete yani güç yetirebilmeye ve maslahata bağlı olduğuna dair delildir. Müslümanların buna gücü yetiyor mu? Maslahat bunu gerektiriyor mu? Burada idarecinin durumu önemli değil. İster fasık olsun ister İslam harici olsun. Dolayısıyla pital dedikleri alimlerin savaşın Zararı maslahatından fazla olursa bu fitnek ithalidir der alimdir. İbn-i ifadesi böyledir. Buradaki zarar ve maslahatı da şer'i mizanla ölçmek gerekir. Bunu ölçecek olan da halktan insanlar olmayıp hal ve akdehli olmalıdır. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı arkadaşlar ve uygulamaları bizler için en güzel örnektir her zaman ve her yerde de örnek olması gerekir. Çünkü bugünkü Müslümanların yani bizlerin hali ve durumu Mekke'deki Müslümanların durumu ve hali ile hemen hemen aynı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de münkerlerin en büyüğü olan puta ibadeti görüyor ve buna karşı sabrediyor. Davetle meşgul oluyor. Çünkü putların sadece kırılması yetmiyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem önce putları onların kalplerinde kırıp parçaladı sonra da önlerinde kırdı ve parçaladı. Bunu gören sahabe de İslam nimeti sebebiyle Allah'a hamd ve şükrediyordu. İşte bu nebevi hikmet nerede acaba? Ve bizler neredeyiz? İslam şöyle der Alimler idarecilere karşı silah ile huruc etmeye izin vermemekte, bu husus ehli sünnetin geleneğidir der. E yine şöyle devam eder, bu sebeple cemaati bırakmama ve fitne durumlarında idarecilerle savaş etmeme, ehlü sünnet vel cemaatin esaslarındandır. Heva ehli ise, mutezile gibileri idarecilerle olan savaşı dinin esaslarından olarak görürlerdir. Hülasa olarak, özet olarak, emniyet ve istikrar büyük bir nimet. Herkes bundan faydalanır. Bu yüzden bunun korunması gerekmekte arkadaşlar. Dolayısıyla toplumlarda çıkan kötülüklere karşı selefin tavrı ve tamülü ve tavrı nasıldı? Bunu insanlara ve gençlere anlatmak gerekmekte. Mesela Allah'ın hükümleriyle hükmetmeme konusunda selefin mezhebi. Nasihatlaşma ile fitne kapısını açmamayı birleştirmek olmuş. Hem nasihat ediyorlar hem de fitne kapısını açmıyorlar. Selef kötülüğe mani olmaya çalışmış. Olamazsa kötülüğü azaltmaya çalışmış. Selef zulme sabır gösterilmesi ve bu esnada sakin bir şekilde davet edilmesini tavsiye etmiş. Diğer taraftan basiretten ilimden yoksun Harici, mutezili ve rafizi akımlardan etkilenenler de kaş yapacağız derken göz çıkarmışlar, kasır bina edeceğiz derken Mısır'ı yıkmışlar. Şimdi bu olaylara, bu patlatma olaylarına götüren bu fikrin merhaleleri var arkadaşlar. Hiç şüphesiz diyoruz, her müşkülat değişik merhalelerden geçer. Öyle bir hal alır ki artık çözülemez duruma gelir. Çözümü çok zorlaşır. Bu olaylar değişik merhalelere uğramış bir fikrin semeresi. Bu patlatma olayları. Ve bu müşkülata tedavi etmek bu fikrin bütün merhaleleriyle bütün merhaleleriyle birlikte bilinmesiyle mümkündür. Ta ki her merhale ona uygun olan bir reşete ile tedavi edilsin. Şimdi üç tane merhale var. Bu merhalelerden ilki ne yaptılar bu gençler? İdarecilere karşı halkı kışkırttılar. Ve bu fikre karşı olan alimleri kötüleyip itibarlarını sarstılar. Şimdi zalim idarecilerin düşürülmesiyle dinin ancak bu şekilde yaşanabileceği inancıyla yani diyorlar ki biz bu şekilde dinimizi yaşayamıyoruz muhakkak idarecileri değiştireceğiz. Bunu insanlara empoze etmeye, insanlara terkin etmeye başladılar. Ve etbaalarını tabi olanları bu yol üzerinde yetiştirdiler. Şimdi aslında böyle bir telkin arkadaşlar hem Kur'an'a hem de sünnete ters. Neden? Çünkü yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnna Allaha la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Bir millet, bir toplum, bir insanlar grubu kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Şimdi burada Allahu Teala meseleyi idarecilerle sınırlı kılmıyor. Mesela idarecilerinizi değiştirmedikçe demiyor. İdare, i̇darecilerinizi değiştirmedikçe demiyor. Kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet ve Hakim'in hasen bir senetle rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurur. İslam'ın halatı, bakın arkadaşlar iyi dinleyin. İslam'ın halatı lif lif kopacaktır. Her lif koptuğunda insanlar bir sonrasına tutunurlar. İlk kopacak olan hükümdür. Son kopacak olan ise namazdır. Şimdi bu hadisi Ahmet ve Hakim Hasan bir senete rivayet etmiştir. Bu hadis hükmün gitmesinden sonra birçok ibadetin kalacağına dair kesin bir delildir. Doğru hüküm gidiyor ama İslam gitmiyor. Çünkü hüküm kopacak olan, harap olacak olan ilk lif. Halatın ilk lifi. Yani bir şeyin evvelinin gitmesiyle kendisi toptan gidip kaybolmuyor. Dolayısıyla mese mesele, o gençlerin dedikleri gibi değil. Yani hükmün gitmesiyle din toptan gitmemiştir. Böyle bir durum asrımızda yok. Şimdi tabii böyle bir lehçe kullanıyoruz. Ama bu İslam dini harici kanunlarla hükmetmeye cevaz verdiğimiz manasına gelmesin. Bu meseleyi hafif aldığımızda bu mana da çıkartılmasın. Çünkü her küçük her büyükte hakem olan dinimiz. Ama buradaki kasıt. Bu bozuk fikir sahibi, bu gençlerin, Müslümanların sahip oldukları güç ve kuvveti işlemez hale getirmeleri, bu serap arkasında birçok ömür zayi etmeleri, ilim talep edip Kur'an'ı ve sünneti öğreneceklerine, öğreteceklerine, insanları İslam'a davet edeceklerine yöneticileri eleştirmeyi meslek edinen bu gençlerin takip ettikleri bu yanlış metot. Peki sonuç itibariyle onlarca seneden beri takip edilen bu metot neticesinde ne oldu? Ne dini öğrendiler ne de bir idareci değiştirebildiler. Ve bu taife aynı zamanda kendilerine muhalif olan alimleri karalamaya yeltendiler. Mesela bu devletin müftüsü dediler. Yahut bunların güncel olaylardan haberi yoktur dediler. Bunlar idarecilerin elinde oyuncaktır dediler ve daha nice yakıştırmalarda bulundular. Ve böylece bu suikast ve patlatma olaylarına götüren temelin ilk tuğlasını bu şekilde koymuş oldular. İkinci merhale ise bu fikri temellendirme merhalesi. İlk merhale atifi, duygusal bir merhale iken bunu inanca, akideye çevirirler ikinci merhalede. Gençlerle alimlerin yani e, alimler güvenilir değildir diyerek gençlerle alimlerin arasını açarlar. Sonra kurallarını koymaya ve bu fikrin temellerini atmaya başlarlar. Bütün yöneticilerin kafir olduklarını söylerler. Kur'an ve sünnetten deliller getirmeye çalışırlar. Ahmet bin Hanbel İbnu Teymiye İbn-i El-Cevziye, Şatibi ve diğer alimlerin sözlerini kendi davalarına, iddialarına delil olarak getirirler. Ve fikirlerinin temellerini atarlar. Ancak bu getirdikleri kurallar düşünüldüğü zaman arkadaşlar, yöneticiler bir tarafa, Müslümanların çoğu dahi bu kuralların uygulanmasıyla kafir olmakta, onların bu hükmünden selamet bulamamaktı mesela bu kuralların bir tanesi şöyle diyorlar ki kim bir masiyet bir günah tanzim eder yani düzenlerse o kişi o günahı helal kılmıştır diyorlar dolayısıyla masiyeti helal kılmasıyla kafir olmuştur diyorlar mesela buna evet. dair bazı İslam ülkelerindeki faizle alışverişi örnek olarak getirirler Faizle alışveriş örnek olarak getirirler. Bir başka kural da şudur. Şöyle derler. Kim bir masiyeti açığa vurursa, bir günahı açıktan cehren işlerse, o onu helal kılmıştır. Dolayısıyla kafir olmuştur derler. Şimdi bu tür kurallar Kur'an ve sünnetten uzaklaşılarak selefin anlayışından çıkılarak koyulmuş kural ve kaydeler. Çünkü bu kurallardan hakimler yani yöneticiler selamet bulamayacağı gibi insanların çoğu da tekfirden nasiplerini bolca alacaklardır. Peki o zaman haricilerin büyük günah sahibine kafir demeleriyle bu kuralın arasındaki fark ne? Çünkü hariciler de yani günah, büyük günah işleyeni İslam dairesinden çıkartıyorlar. E bunlar da aynı şekilde bu şekilde herhangi bir masiyet işleyeni çünkü netice olarak buraya götürüyor. İslam dairesinden çıkartıyor. O zaman peki aralarındaki fark ne? Demek ki fikir haricili, haricilik fikri. Kendileri her ne kadar bir takım nazari farklar olduğunu da söyleseler, hakikatte bu görüş haricilerin mezhebine dönmekte. Bir başka kural da şu, mesela şöyle diyorlar, her kim güvenlik kurulunu, yani Birleşmiş Milletleri kabullenirse o kişi kâfir olur diyorlar. Yani bu şekilde buradaki kabullenmenin hangi manaya geldiğini sınırlamadan, herhangi bir tahdit, bir sınırlama yok, Müslümanların kuvvet ve zayıflıklarını göz önüne almadan, gayrimüslim ülkelerin güç ve kuvvetlerine itibar etmeden maslahata ve zarara bakmadan bu hükmü mutlak olarak kolay bir şekilde verirler. Şimdi biraz önce de dediğimiz gibi bu kural vakailerden hiçbir idareci, hiçbir yönetici selamet bulamayacağı gibi halkın çoğu da arkadaşlar yani okul müdürleri, üniversitelerin dekanları yalnız bunu Türkiye çapında düşünmeyin. Yani bütün İslam ülkeleri şeyinde düşündüğümüzde üniversite dekanları İslam üniversiteleri, irayet fakültelerindeki çalışan öğretmenler, hocalar, hükümet dairelerinin hiçbiri bu hükümden selamet bulamamaktı. Yani hepsi kafir onların inancına göre. Peki şöyle sorsak, acaba Selef alimleri, Emevi ve Abbasi yöneticilerinin birçoğunu tekfir edip İslam dairesinin dışına çıkarmışlar mıdır? Çünkü onlar da hem insanların mallarını talan etmişler... Ve birçok kişiyi de öldürmüşler. Mesela Haccac. Mesela Haccac. Bunu örnek olarak getirebiliriz. Şimdi çok e, garip yani bu fikrin götürdüğü yere bakın. Bu fikrin etkisinde kalan bir genç Mekke'de Kabe imamlarından birisinin Allah'ım maslah vulate umurul muslimin Allah'ım Müslüman idarecileri ıslah et sözü yani bu duayı yaptığından dolayı bu imamın kafir olduğu görüşünde. Şimdi bakın ne diyor? İmam bu sözüyle onların yani Müslümanların idarecisi olduğunu kabul ediyor. Şimdi dua ediyor adam Allah'ın Müslümanların idarecisini <gülüyor> ıslah et yani doğru yola getir. Diyor ki şimdi imam böyle dua ediyorsa demek ki onların Müslümanların idarecisi olduğunu kabul ediyor. Bu da onun onları tekfir etmediğine dair delil. Bu haliyle bu imam tağutları inkar etmemekte. Tağutları inkar etmeyen de Allah'a iman etmemiştir. Bu yüzden onun arkasında amin diyenler de kafir olmuştur. Peki bu fikrin dayandığı kural ne? Bu fikrin dayandığı kural şu. Kafirin kafir olduğunu söylemeyen de kafirdir. Yani kafiri tekfir etmeyen de kafirdir. Peki biz bu kuralı Nasıl uygulayacağız? Yani herkes keyfine göre mi uygulayacak? Yani iştihadi olarak geliyorsun, birisini tekfir ediyorsun, sonra da bu kişiyi tekfir etmezseniz, yani kafir olduğunu söylemezseniz, kafiri tekfir etmeyen kaidesinden hareketle siz de kafirsiniz, hükmünü veriyorsunuz. Şimdi, kafiri tekfir etmeyen kafirdir kuralı, Kur'an ve sünnette küfrü gelen arkadaşlar. Firavun, Ebu Leheb gibi, ve buna benzer, kafirleri tekfir etmeyen hakkın. Tekfir etmeyenler hakkında gelen. Yani Allah'ın tekfir ettiğini sen de tekfir edeceksin. Resulünün tekfir ettiğini sen de tekfir edeceksin. Yani onları tekfir etmezsen o zaman durumun kötü. Ama tekfiri hakkında ulemanın ihtilaf ettiği mesela namazı terk eden kişiyi tekfir etmeyen tekfir edilmez. Her kim böyle birisini tekfir ederse hem delillere hem de büyük alimlerin yoluna ters düşmüştür. Kişi bu haliyle haricilerin büyük günah sebebiyle tekfir etmelerinden daha kötü bir durmada kendisini atmıştır. Şimdi maalesef gençler bu tür kural ve usullere inanırlar ve zanlarınca dine hizmet babından, cihat babından kendilerini feda ederler. Bombalar taşıyan kamyonlara binerek Bunları hem Müslümanların üzerine hem de başkalarının üzerine sürerler. Lisanı halleri sanki şöyle söylüyor. Allahu Ekber yarın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ile buluşacağız. Subhanallah diyoruz. Yanlış anlayış ve yorumlar insanlara neler yaptırabilmekti. Bu bize Ali radıyallahu anhu'nun katili olan Abdurrahman İbni Mülcim'i hatırlatmaktı. Abdurrahman İbn Mulcim'i hatırlatma. Hatırlatmak için. Ali radıyallahu anh'ı öldürmekle Allah'a yakın olmaya çalışan bu kişiyi hatırlatmakta bize. Peki Ali kim? Radıyallahu anh. Müslümanların emri cennetle müjdelenmiş, hakkında birçok fazilet sabit olmuş Hasan ve Hüseyin'in babası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir parça olan Fatime'nin kocası. Bakın bütün bunlara rağmen İbni Mulcim yakalanıyor Ali'yi e, bıçakla, kançerle e, darp ettikten sonra, yakalandıktan sonra kendisini öldürmek isteyenlere yavaş yavaş öldürülmesini, uzuvlarını parça parça kesmesini tavsiye ediyor. Tek bir vuruşla öldürülmemesini istiyor. Ta ki Allah'ı daha çok zikredebilsin. Yani Ali'yi öldürmekle Allah'a yaklaşan bir fikir. Şimdi bütün bunları anlatmaktan amacımız bu fikirlerden gençleri uyarmak, bunlara çağıranlardan sakındırmak, onlara aldanmaktan onları sakındırmak. Çünkü bu tür düşüncelerin pratiğe ve eyleme dönüştürülmesi neticesi birçok suçsuz insanın kanı akmış bu sebeple Müslümanların üzerine olan baskı daha da çoğalmıştır. Şimdi bu suikast ve patlatma olaylarının, bu fitnenin geriye bıraktığı kötü izler var arkadaşlar. Kötü neticeler var. Şimdi bu olaylar suçsuz insanları da genellikle katletiyor. Çocukları, iştiyarları ve kadınları yani İslam kanını koruduğu insanları da öldürüyor yani hem müslümanları hem de bununla birlikte kendilerine ahit verilmiş olan gayrimüslimleri de öldürebiliyor aslında Allah azze ve celle bakın şöyle buyurmakta mealen her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir Allah ona gazap etmiş Lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır der Yüce Rabbimiz. Konuyla ilgili birçok ayeti kerime var. Bu Nisa suresi 93. ayeti kerime. Yine Nisa 29, En'am suresi 151, Furkan suresi 68, Maide 30 ve 32 no'lu ayetler. Konuyla ilgili birçok hadis-i şerif var. Bunların bazılarını arz edelim bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur müslümana dil uzatmak fısktır yani günahtır onunla savaşmak küfürdür der hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir Ebu Davud'un süneninde sahih olarak rivayet ettiği başka bir hadiste müslümanın müslümanı korkutması helal değildir der Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem şaka ile dahi olsa müslümanın müslümana silahını çevirmesini yasaklamıştır Şaka ile dahi olsa, hatta okuyla, okuyla birlikte camiye veya pazara girenin okunun ucunun tutmasını, okunun ucunu tutmasını emretmiş, ta ki Müslümanların birine değerek de, eziyet etmesin okuyla. Son olarak bu konuyla ilgili e, hadiste, hadislerde gelen delillerden son olarak Tirmizi ve Nesai'nin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 Dedik ki kötü neticeler Evleri yıkmakta Yolları, köprüleri Altyapıyı bozmakta Müslümanların mallarını yok etmekti Bu da haramdır Çünkü Müslümanların malı Kanı ve ırzı Koruma altındadır Hacetül Veda'da Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur Muhakkak ki kanlarınız Mallarınız size haramdır Bu olaylar Aynı zamanda kendilerine eman Sözü verilmiş eman sözü verilmiş, gayrimüslimlerin de kanını akıtmaktı. Gayrimüslime, sınırları içine girdiği devlet veya müslümanlardan herhangi bir müslüman, bir eman verdiği zaman, yani güven verdiği zaman, yani sen güvendesin, benim mesuliyetim altındasın diyerek o sözü verdiği zaman, bu kişinin katledilmesi, öldürülmesi dinen haram arkadaşlar. Yani böyle bir Olay vefasızlıktır. Gayrimüslim eman verilmiş gayrimüslimin öldürülmesi vefasızlıktır, ihanettir, anlaşmaya bağlı kalmamaktır. Halbuki Yüce Rabbi'miz bakın şöyle buyurur: Anlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini tam olarak yerine getirin. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini tam olarak yerine getirin. Bir başka ayeti kelime de ise ahdi yerine getirin. Çünkü insan ahdinden sorulacaktır der Yüce Rabbi'miz. Şimdi. Diğer taraftan da Nisa suresi 92 nolu ayette Müslümanla gayrimüslim arasında anlaşma olduğu zaman Müslümanlarla gayrimüslimler arasında anlaşma olduğu zaman ve bu esnada bir Müslüman Müslüman olmayan birini yanlışlıkla öldürdüğünde yüce Rabbimiz diyet vermemizi hükme bağlıyor. Ve Ahmed'in Müstedin'de rivayet ettiği sahih bir hadiste şöyle buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kişinin kanını garanti altına alırsa sonra da onu öldürürse ben katilden uzam velev ki öldürülen kafir de olsa bu söz arkadaşlar söz verildiği zaman ancak bozulursa bu sözden bu sözü de insan bozabiliyor işte İslam'ın söze ve anlaşmaya verdiği değer bu ama bazıları şöyle diyorlar. Diyorlar ki bizler Müslümanlarla yani Müslümanlara savaş açan İslam ülkelerinde casusluk yapanlara karşı bu olayları icra ediyoruz. Yani gayrimüslimleri öldürüyoruz ama kim bunlar? Bunlar nereden gelmişler? Bunlar Müslümanlara savaş açan ülkelerden gelmişler. Ve kendi ülkeleri aleyhine casusluk yapıyorlar. Dolayısıyla biz de bu olayları Bundan dolayı onlara karşı icra ediyoruz. Bir de diyorlar Hristiyanlığa davet eden ve Müslümanları dö dinlerinden döndürmek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. Şimdi bilmiyorum bunları ne kadar takip ediyorsunuz ama dünyadaki e, olaylar e, sebebiyle bu tür patlatmalar sebebiyle e, bu tür e, şeyler öne sürülüyor. Yani deliller bunlar. E tamam doğru bunların kanını akıtmak doğru değil ama Bunlara verilmiş bir söz var ama biz kimin kanını akıtıyoruz? Biz işte Müslümanlarla savaşan ülkelerin vatandaşlarının eğer bizim ülkemizde ise onlara karşı bu olayları düzenliyoruz. Ve onların aynı zamanda misyonerlik faaliyetleri var diyorlar. Yani Müslümanları dinlerinden döndürüyorlar ve onları yahut daha başka kötü yollara çekebilecek şekilde bir davetleri var diyorlar. Şimdi bunun cevabı şöyle. Şimdi diyoruz ki bu öldürülen gayrimüslimlerin hepsi acaba bu niyetle mi gelmiş ülkemize? Yani sizin bu öldürdüğünüz, katlettiğiniz insanlar yani apartmanın önüne bombayı koyuyorsunuz. Şimdi bu apartman uçuyor. Yani onların hepsi sizin söylediğiniz bu niyetle gelmiş insanlar mı? Yoksa aralarında diğerleri de var mı? O zaman bunu ayırmamız gerekiyor. Bu bir. Eğer anlaşmayı bozdular diyelim. Yani bir anlaşmayla geldiler. Bu anlaşmayı bozdular diyelim. Bu sebeple onlara haddi ikame edecek olan kim? Yani anlaşmayı bozdularsa cezasını kim verecek? Halktan herhangi birisi ceza vermeye salahiyeti var mı? Yoksa bu idarecilerin hakkı mı? Cezayı verecek olan idareciler mi? Dolayısıyla bu idarecilerin hakkı olduğu için Müslümanın sınırını aşmaması gerekir. Eğer bu insanlardan Kötü bir şey gördü isen, gördü isek, gördülerse bunu yöneticilere bildiririz. Böylece üzerimizden mesuliyeti atmış oluruz arkadaşlar. Eğer şöyle söylenirse, yöneticiler üzerlerine düşen görevi yapmamakta. Bilakis yöneticiler de onlara yardım etmekte. Ver, şekliyle böyle bir şey getirirlerse şöyle deriz cevaben. Allah insana taşıyacağından fazlasını yüklemez. Ayette de geldiği gibi sen öğüt verder Rabbimiz. Çünkü sen ancak öğüt verensin. insanların onların üzerinde zorlayıcı değilsindir. Bizim vazifemiz bu. Tebliğ etmek ve öğüt vermek. Ama kuvvet kullanmaya gelince hiç şüphesiz bu bizim görevimiz değil. Bilakis kuvvet kullanması daha doğrusu kuvvetin kullanılması münker ve kötülüğü azaltmıyor. Bilakis çoğaltıyor. Bela üzerine bela da katıyor. Haberleri takip edenler herhalde bunlara görüyordur. Şimdi bu olaylar, bu patlatma olayları sebebiyle bu olaylar yöneticilerle halkın da arasını açıyor arkadaşlar. Araya soğukluk ve bir menfi düşünce sokmaktı. Belki de suçsuz insanlara şüpheli gözle bakılmaktı. Müslümanlar potansiyel suçtu. Bu gözle bakmaktı ve onlara zulmetmeye kadar götürebilmekti. Bu zaman aynı zamanda bu olaylar Müslüman ülkelerindeki yöneticilerin Müslüman ülkelerindeki yöneticilerin diğer ülkeler önündeki heybetlerinin düşmesine de sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu ülke bu olaylar ülke içerisinde kargaşaya ve huzursuzluğa sebeptir. Dinimizin hedefi de bu tür şeylerden menetmektir. Ve bu olaylar güveni ve istikrarı sarsıyor. Huzuru ve sekineti bozuyor. İnsanlar arasında korku ve paniğe sebebiyet veriyor. Allah göstermesin eğer bu fitneler kuvvet bulur ve kökleşirse ne insanlar haca gidebilirler, ne mazluma yardım edebilirler. Hiç kimse ne canını ne malını ne hanımını ne de çocuklarını güven altına alabilir. Bizlere ne din ne de dünyadan hiçbir şey kalmaz. İşte her kim güven ve istikrarı sarsıcı bozucu işlere girdiyse güven ve istikrarı sarsıcı bu tür bozucu işlere girdiyse karıştıysa dinimizin büyük bir kısmını yıkmada çaba sarf etmiş demek. Yine bu olaylar güvenlik birimlerinin iyi de olsa kötü de olsa insanların üzerine musallat olmalarına sebep. Çünkü fitne esnasında kargaşa durumlarında iyi yani suçluyu suçsuzdan ayırmanın neyi var? Zorluğu var. Yüce Rabbimiz zaten bunu söylüyor bize. وَاتَّقُوا fitneten لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ Öyle bir fitne yani öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Yani fitne geldiği zaman umuma sirayet eder ve hepsini perişan eder. Dolayısıyla Suçsuz olana zulmetmeye götüren her şey haramdır arkadaşlar. Suçsuz olan insana zulmetmeye götüren her şey haramdır derler alemler. Bu patlatma olayları, bu suikast olayları hiç şüphesiz suçsuz insanlara zulmetmeye götürmekte, Korkuya, endişeye yol açmaktı. Bunlarla mücadele için İslam ülkeleri büyük bütçeler ayırmaktı. İslam ülkeleri. Bu olaylar, İnsanları İslam dininden de alıkoymaktı. İslam'a girmek isteyen insanları da ürkütmekti. Hem doğu ülkelerinde hem batı ülkelerinde Allah'a olan daveti de zayıflatmaktı. Müslümanlar bu hak dine davet edeceklerine bütün güçlerini kendilerini mudafaa etmek için harcamaktadır. Ama buna rağmen gayrimüslimler bunu kabul etmemektedir. Allah düşmanları bunu kabul etmemektedir. Çünkü karşı taraf senin temiz olduğuna, senin suçsuz olduğuna bakmamakta. Onun gayesi seni karalamak insanların senden bir şeyler almasına mani olmaktır. Şimdi bu olaylar hem İslam ülkelerinde hem de diğer ülkelerde hem davetçileri hem de İslam'a olan daveti çokça zayıflatmış ve maalesef davetçilerin saygınlığını düşürmüştür arkadaşlar. Şimdi mesela batı ülkelerinde yahut İslam ülkelerindeki e, İslam karşıtları e, davetçileri gazete ve dergilerinde şöyle tasvir ediyorlar. Hatip minber üzerinde hutbe irad ediyor ve elinde aynı zamanda bir bomba var. Yahut bir makineli tüfek var. Veya elindeki bombayı elbisesinin altına ya da sarının içine gizliyor. Bu tür karikatürler, hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde bunları kullandılar. Şimdi bütün bunlar İslam mı acaba arkadaşlar? Gelin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasına bakalım. Aleyhisselatü vesselam münafık olan Abdullah İbni Ubey İbni Selul'un eziyetine sabretmiş. Nerede? Mekke'de. Hayır. Medine'de. Bu münafığın bu eziyetine sabretmiş ve tahammül göstermiş. O münafık şöyle der kendisine. Allah'a yemin olsun ki der. Ona hitaben, Allah Resulüne hitaben Allah'a yemin olsun ki Medine'ye döndüğümüzde izzetli olan, zelil olanı oradan çıkartacaktır der. Resmen meydan okur. Resmen meydan okur Allah Resulüne. Bunun üzerine ashab Öldürülmesi için Allah Resulü'nden izin isterler. Şöyle der onu öldürmek isteyene. Onu bırak sonra insanlar Muhammed ashabını öldürüyor diye konuşmasınlar. Onu bırak sonra Muhammed ashabını öldürüyor diye konuşmasınlardır. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu münafığın ağır sözlerine tahammül etmiş. Aslında ağır sözler sarf etmek Allah Resulüne sövmek hiç şüphesiz büyük küfür. Ameli küfür de değil, itikadi küfür. İslam'ı İslam insanı İslam dairesinden çıkartan bir küfür. Ama buna rağmen davete bir zarar gelmesin. İnsanlar bu dine girmekten kaçınmasınlar. Müslümanların düşmanları bu olayı fırsat bilmesinler diyerekten Allah Resulü böyle bir eziyete sabretmiştir arkadaşlar. Sırf sırf davetin seyrini muhafaza etmek için. İslam'ın itibarını korumak için sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü yani kendine söven bir nifak liderine tahammül göstermiş. Acaba biz diyoruz acaba biz Allah'ı daha mı fazla tanıyoruz ki bu şekilde haddi aşan bir takım işlere giriyoruz. Acaba biz Allah'a davet, Allah'tan daha fazla mı korkuyoruz ki bu tür olaylara iltica ediyoruz. Acaba Allah'ın sınırları hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı gayretliyiz? Ki onun tahammül gösterdiği şeylere göya biz tahammül göstermiyoruz. Şimdi bu olaylar sebebiyle içeride ve dışarıda İslam ve Müslümanlar için fırsat bekleyenlere aynı zamanda günde doğmakta. Bu olaylar sebebiyle. Bunlar bahane edilerek. Ta ki Alimler hakkında, ilim talebeleri hakkında, davetçiler hakkında ileri geri konuşabilsinler. Onları terörist, kana doymaz, güven düşmanı gibi vasıflarla maalesef nitelemektedir. Şimdi bu olayların arkasında İslam ülkelerindeki okulların, Kur'an kurslarının, medreselerin ve üniversitelerin olduğunu söyleyerek... Bu şekilde İslam ülkelerine baskılar yaparak, harici baskılar yaparak ders programlarını değiştirmelerini veya bu tür okulları kapatmaları hususunda ne yapar? Diş güçler İslam ülkelerini zorlarlar. Bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz haberleri. Şimdi Riyad'daki bir bombalama olayı sebebiyle duydunuz. İslami okullar ve üniversiteler aleyhinde birçok şeyler söylenmiş. Yani işte asıl e, tehlike buradan geliyor. Bunların kapatılması lazım. Kapatılmasa bile okul pro, ders programının değiştirilmesi <gülüyor> gerekir diye birçok şeyler söylendi. Hem dışarıda söylendi ve bunu fırsat bilen dahili e, maşalar da bunları devamlı surette dile getirdiler. Riyad'dan bir alim olan Salih El Favuzan bakın şöyle cevap verir. Der ki bazı münafık ve cahiller bu fikri Müslümanların okullarının oluşturduğunu zannetmektedirler. Onlara göre okul programları bu sapkın fikri içermektedir. Dolayısıyla eğitim programlarının değiştirilmesini talep ederler isterler. Biz de şöyle cevap veriyoruz der. Bu fikrin sahipleri Müslümanların okullarından mezun olmamışlardır. İlimlerini de Müslümanların alimlerinden almamışlardır. Çünkü onlar okullarda, medreselerde, fakültelerde okumayı haram kılmaktadırlar. Harici fikri bu şekilde. Haram kılmaktadırlar. Müslüman alimlerini küçük görürler. Onların cahil olduklarını, idarecilerin adamları olduklarını söylerler. Devam eder. Bu insanlar bilgilerini bozuk fikirli insanlardan, kendileri gibi gençlerden almışlardırdır. Zaten bunların öncekileri de sahabeyi cahillikle suçlamış, ve onları tekfir etmişlerdir der. Onları tekfir etmişlerdir der. Yani hariciye, daha doğrusu haricileri e, bu şekilde e, örnek olarak vererek haricilerle bunlar arasında böyle bir benzerlik olduğunu söyler. Şimdi bu olayları İslam için pusuda bekleyenler bahane olarak ileri sürerler arkadaşlar. Ve böylece Müslümanların iç işlerine karışmaktalar bugün. Yeryüzünde, İslam ülkelerinde Müslüman idarecileri tehdit ederler, ülkelerine girerler, servetlerini talan ederler ve baskı yaparlar. Evet, bu olaylar bahane edilerek birçok İslam ülkesine baskılar yapıldı ve yapılmaktı. Hayır müesseseleri, cemiyetler, yardım kuruluşları kapatıldı arkadaşlar. Bütün Haliç ülkelerindik, Körfez ülkelerindik, Fakir Afrika, ve Güney Asya'ya Körfez ülkelerinden gönderilen yardımların hemen hemen hepsi durduruldu. Binası başlatılan mescitler yarım kaldı. Okullar bitirilemedi. Yetimhaneler kapatıldı. Afrika'da artık su kuyu su açacak. Herhangi bir Müslüman, herhangi bir hayır derneği oraya gidememekti. Kısacası iyiliğin, hayrın ve davetin önünü büyük ölçüde kestiler. Şimdi bu yerlerde misyonerler cirit atmaktadır. Bu olaylar sebebiyle İslam aleminde ilim talipleri arasında cidalleşme başladı. İhtilaf dairesi genişledi. Daha doğrusu kargaşa başladı. Küçükler ve yeniler alimlere karşı terbiyesizlik ettiler. Bu yüzden ilmin birçok dalı terk edildi. İman zayıfladı, amel azaldı Cedel çoğaldı buna mukabil. İnsanlar birbirlerinden şüphe etmeye başladılar. Görüş ve hükümler birbiriyle karıştı. Mescit minberleri, dersler, internet, bütün bunlar için kullanıldı. Hiç şüphesiz bu durumdan Müslümanları asıl hedeflerinden saptırdı ve böylece İslam'da kötü bir sünnet ihdas edildi. Aslında Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktı وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْهَبَ رِيْهِكُمْ Birbirinize çekişmeyin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 tarih olaylarından ibret alsınlar. Veya şu kötü neticelere bir baksınlar. Çünkü insanlar geriye bıraktıkları izlerle tanınırlar arkadaşlar. Geriye ne bıraktıysan onunla tanınırsın. Onunla bilinirsin. Evet arkadaşlar. Bu yıkıcı ve kargaşa çıkartıcı fitnelerin izleri nerede? Bir de buna mukabil tekfir ettikleri, kralın adamı dedikleri Şeyh Abdülaziz Binbaz veya mürciye dedikleri Büyük muhaddis Asrın müceddidi Muhammed Nasuriddin Albani'nin geriye bıraktığı izler nerede? Aradaki fark Gece ile gündüz gibi Rabbani ulemanın daveti Birçok ülkeye girmiş İlim ve davet merkezleri açmış Üniversiteler kurmuş Hayır cemiyetleri tesis etmiş Bu davetin sebebiyle Birçok insan İslam'a girmiş Kütüphaneler Kitap evleri sünnet ve tevhid kitaplarıyla dolmuş. İnsanlar sünneti öğrenmişler, tevhidi hakkıyla bilmişler ve şirk ve bidatlardan sakındırır olmuştur. Ama selef yolunda seyretmeyenlerin yaptıkları maalesef bereketi hayrı silip yok etmekti. Arkadaşlar bu acı neticeler bizlere ilim ehlinin büyük alimlerin yöntemlerinin doğruluğunu kanıtlamaktı. Bu hadiseler. Hadiste de Allah Resulü'nün açıkladığı gibi El bereketu ma'a ekâbirikum El bereketu ma'a ekâbirikum buyurur. Bereket ve hayır büyüklerinizle beraberdirdir. Bu sahih bir hadistir. Aynı zamanda tecrübeyle de sahihtir ve sabittir. Yüce Allah'tan herkesi doğruya ve aklı selim davranmaya hidayet etmesini ve bizleri fitne ve sapmadan korumasını isteriz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhadu en la ilaha illa entestagfiruke ve etubu ileyk. Şimdi e, arkadaşlar e, Allah izin verirse önümüzdeki haftada bu dersin bir tekmilesi var. Bir e, ikinci bölümü var. O bölümde e, bu fikre götüren sebeplerden oluşuyor ve bir de bu sebepler akabinde bu fikrin şüpheleri ve buna cevaptan oluşuyor. Hemen hemen şöyle bir saatlik bir sohbetimiz daha var. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere diyorum. Eğer sorunuz varsa sorabilirsiniz. Eğer sorunuz bu ders dahilinde ise daha iyi olur. Önümüzdeki hafta ki soruyu şimdiden sormayın. Evet, önümüzdeki haftaki derse bağlı olacak olan soruyu şimdiden sormayın. Ee, onu önümüzdeki haftaya bırakın. Ama bu ders dahilinde soracağınız bir şey varsa buyurun. Hocam benim bir sorum var. Buyurun. kime rast gelirse Müslümanların üzerinde misket bombası evet misket, büyük evet büyük. düşüyor sonra evet Buna karşılık tabii tarihte belki İstanbul Ufetinde Müslümanların yaptığı da bir şey var Fatih Sultan Mehmet'in büyük topları var onları da Hristiyanların üzerine <gülüyor> yollamış ve öylelikle müfetih mesela asıl olmuş şimdi benim sorumlum e, böyle bir iki devletin karşılaşmasında e, yani Fatih'in yaptığı gibi e, Müslümanların yapabileceği. Ya muhakkak e, devlette, e, muhakkak de, öyle bir e, sancak kaldırılırsa evet. Müslümanlar çağrılırsa tabi ama öyle bir sancak yok problem o yani ferdi ve bireysel hareketler var bunlara. Biz şer'i mücadele ismini veremeyiz. Bunlara cihad ismini veremeyiz. Anlatabildim mi? Ferdi hareketler var. Bu ferdi hareketler de hayır getirmiyor. Bu ferdi hareketlerin zararı faydasından çok daha büyük. Yani bizim e, mevzu bahis ettiğimiz konu bu. Peki bu e, nasıl bir tedbir alabiliriz? Halkın bombası, e, misket bombası? Vallahi o hususta ben şey değilim yani. Misket bombaları hususunda nasıl yaparız? Eee <gülüyor> Yani şimdi iki devlet arasında, iki devlet arasında Allahu Alem böyle bir anlaşma varsa, bu anlaşmanın bozulmaması gerekir. Bu anlaşmayı biz gidiyoruz, bozuyoruz. Birkaç e, hareketle, e, birkaç bombalı saldırıyla biz bunu, biz buna halal getiriyoruz. Ondan sonra onlar toplarıyla, tüfekleriyle, bullezerleriyle geliyorlar. Yani eğer iki devlet arasında böyle bir anlaşma var ise, bu anlaşmaya sadakat gerekiyor. Yani bu işler senin benim işim değil bence. Bu işler siyasilerin işi. Hocam konuyla ilgili olarak bir sorun oldu inşallah. Buyurun. Bu kendisi bomba etrafına bomba sararak e, intihar konulması olanlar. Şehit olguçlarını iddia edin. O, bizi Onu önümüzdeki haftaya bırakın. Tamam. Oldu mu? Yani önümüzdeki hafta e, bu şüphelerden bir tanesi onunla ilgili gelen delil hangisi? Hangi delili geçiriyorlar ve nasıl kullanıyorlar? O delil delil olur mu olmaz mı? Onu önümüzdeki hafta anlatacağız inşallah. Peki. Hocam. Şimdi bazı camiler davlatların musab kesimi. Efendim? Bazı camiler davlatların. Tamam. Tamam. Hayır, zalim idareciye karşı biz Müslümanların görevi de şimdi. Zalim idareyiz. Ondan bahsettik. Zalim de olsa burada biz getirdiğine ve götürdüğüne bakıyoruz. Şimdi zalim idareciye karşı çıkabilir misin? Çıkabilirsin ama çıkmanı gerektirecek şartlar oluştu mu, oluşmadı mı? Yani Müslümanlar bu huruç etme neticesinde ne kazanacaklar? Yani galibe edip kazanıp Müslümanların hakkın hukukunu irçam ettirecekler yoksa fitneye daha da büyük fitne mi katacaklar? Fitneye daha büyük fitne katacaksa bunun çıkması, huruç etmesi, böyle bir yola irtica etmesi fitneden başka hiçbir şey değil. Anlatabildim Bak tarih zaten bununla ilgili fitnelerle dolu. Yani zalim de olsa zaten zalim olan idareciye karşı çıkamıyorsun. Yani şey Müslüman ama zalim. Buna karşı çıkamıyorsun. He, ama kafir olursa buna karşı çıkmak şarta bağlı. Nedir o şart? Müslümanların ne ee, kaybettiğine. Buna bakılır. Yani dedik ya güç yetirebilme. Ve maslahata bakılıyor. Yani müslümanların buna gücü var mı? Bir, ikincisi maslahat bunu gerektiriyor mu? <gülüyor> fayda ve fayda yani hayır bunu Yani bunun nihayetinde elde edilecek bir fayda var mı? Yoksa durum kaç kişi, yüz 100 kişi, bin kişi çıktı. Bunların e, kurşunlarının kafalarının uçurulmasıyla mı bitecek? Daha önceki dönemlerde sadır oldu. Tarih bunlarla dolu. Yine yüz kişi oradaki zalim ideolojiye karşı çıkıyor. Ne oluyor? Zulüm 100 kişiye yapılırken 1000 kişi, 10.000 kişiye zulüm yapılmaya başlıyor. Herkes bu sefer işte gidiyor, araştırılıyor, evlerine giriliyor. Ee, mahrem bölgelere giriliyor. Kadınları alınıyor, tecavüze uğruyor, malları talan ediliyor. Anladın mi? Yani bu kuruç olayları...